başlangıcı olmayan el-evvel ismi var. Bugün kadim diye kullanıyorlar onu. Ve buna benzer oldukça fazla şeyler var. Yani bunlara dikkat edilmesi gerektiğini ben acizane ifade ediyorum. Ee, ve yeminle ilgili bahsimiz bu. Ee, Abdulmutakim kardeş e, ses çıkmadı sizden. E, bizde söyleyecek fazla bir şey yok. Yani hocamız Allah razı olsun. Zaten nifakla ilgili siz sordunuz bunu söyledi buna cevap verdi ee, inşallah yeminle ilgili de aynı şeyi e, söylüyoruz evet <gülüyor> hadisi açıklayın inşallah Tabii, buyurun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesim geliyor bacım. Şimdi ben bir hadis ee, okuyacağım inşallah hadisi in numarasını vereceğim hadis sahihin üstünde e, 2199 numaralı hadis hocası ile inşallah bunun Arapçasına bakın Türkiye'nin lafızı aynıdır inşallah İbrahim hocam kesin geliyorum ahiret buyursun. Hayatıma yorum ki Resulullah Aleyhisselam recep ayında umre yapmamış, yapmadığı gibi Peygamber'in ifa ettiği için umrelerde İbn-i Güler dehalı dedi. Orda bin Zübeyir İbn-i Güler Aleyhisselam onun bu sözlerle duyduğu halde unumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermeyip suhut etti dedi. Sahih üstündeki hadis-i mağazı 2199 Hocam inşallah hadisi. Şimdi ben e, aşırıma çoktan da rebağını yordum. O hadisi Allah o, bir rakıdan e soracak. E, bir mesela hakkında yani e, şimdi birazcık kulağımıza şey geliyor. Yani bu aşere-i olan büyük bir tahada. nasıl bir eski cahiliye kalma cahiliden kalma bir alışkanlığı İslam olduktan sonra Müslüman olmuştan e, e, takdir ederdi yani. Fakat şey diyor. hadis yani diyorum ki o gün mena'da madur bazıları yemin edem. Yani gelimiz dolaşır da arışmandan kalma sonra diyor bunu Peygamber'e söyledik. Peygamber, e Peygamber der ki kim böyle yemin etmeyin. Kim böyle yemin ederse hemen arkasından la Lâ, ilahe illallah der. Ben hadisi şimdi bulamadım ama bunun müda'a Göracağım. Bu kimseler, e, Rablerinin huzurunda dünyadayken şöyle bir e, amel yaptıklarını söylüyorlar. Yani benim sorun şimdi geliyor. Zirkin kendisi riyakar durumunda olup olmadığını bilebilir mi? Bilemez. Yani bir amel yapıyorsun, bir amel yapıyorsun. Riyaya düşünün kaderini, bir şey mümkün mü hocam? Yani riyaya kişi katli bir amelidir, riya. katli bir amel. Yarattı. Sonra da der ki, sonra da der ki ise Rabbin kim yarattı? Allah'a kim yarattı? Kimin diyor? Ee, Hadisin şimdi muhtap olmaz mıdır? Aklından mı, kalbinden mi diyor? Kalbinden Allah Allah. Kalbinden diyor böyle bir şey geçerse, yürü Amin sizinle. Şimdi demek bir de şöyle bir şey var. Anıstahablerden hani bazıları yeri oluyor. Ya, insanlar, hadisdeki insanlar tabi, yani amellerini söylüyorlar Allah'a biz diyor bunu yaptık biz, diyor, ben cihad ettim ya Rabbi senin için bir başkası diyor ki ben diyor, cömertlik yaptım yani senin rızan için harcadım. bir başkası diyor ki işte ben bilim öğrendim ister bu hocam ister Hicaz'ın yolu şey geçti şey salada şey, tamam meydanlarda. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. <gülüyor> Tabi hocamız e, davete icabet etmiyor bilmiyorum. Belki pis, pisinin başında değil. Ancak e, o ilk hadisten demin numarasını verdiğiniz e, hadisten Müslim'de geçen 2199 numaralı hadis. Bu hadiste dediğim gibi... E, Umuma aykırı görünen yani genel haberlere aykırı gibi görünen bazı yeminlerin, bazı yeminlerin veyahut lafızların e, o günün Arapçasında yani nasıl yemin ettiklerinde veyahut ne anlama geldiğini veya ne kastedildiğine bakmak gerekir. Müslim'de geçtiği için aslında e, İmam Nebevi'nin şerhinden bu konuya bakılabilir. Ancak... E, Allah Resulü ve selamın diğer ashabı diğer ashabı uyarması gibi tahmin ettim hocam yani pisinin başında olmadığınızı ancak bir şeyler söylemek isterseniz lütfen el kaldırın size ee, evet Allah'ın izniyle aynıdır yani bu anlamda bu yemin konusunda e, o aynı olduğu gibi küçük şirklerden birisi mesela günümüzde sıkça görülen e, kabrin başına girip geçip de eğer gerçekten o kabirdekinin kendisini işittiğini, kendisine yardım edeceğini, kendisini efendim, onun duasına icabet edeceğini inanıyorsa bu büyük şirktir. Aynı zamanda İmam-ı el Kebair isimli bir kitabı var. Ee, bu kitapta e, el Kebair mesela Riya'yı e, büyük günahlardan saymıştır. Ancak hangisi az önce söylediğimiz, örnek verdiğimiz e, şeyleri koymuş oraya. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği o cihad eden, infak eden ve Kur'an okuyanla ilgili verdiği. Ancak doğrusu demin sizin sorunuzdan da benim anladığım e, e, kalbimi baş, basarım diye. Evet. Evet. Böyle bir yemin. Yani kalbimle ben bunu söylüyorum. Belki de bu manadadır. Yani bunun anlamını bilmek gerekir. Yoksa öyle sahabenin büyüklerinden bu tip zelleler görmek gerçekten doğru değildir. Yani bunu böyle anlamak doğru değildir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam'ın bizzat bu konuda naslar mevcuttur. Ancak bizim burada riyadan kastettiğimiz şey bizzat kalbin kastetmesidir. Kastetmesidir. Yoksa kalbe doğan vesveseleri Riya olarak tanımlamak değildir. Mesela Riya herhangi bir eylemi Allah'tan başkasına yapmaktır. Ancak, Allah'tan başkası için yapmak, Allah'tan başkasının memnuniyetini, hoşnutluğunu kazanmak için yapmaktır. Alimler diyorlar ki, bir şeyi Allah'tan başkasına yapmak Riya olduğu gibi, bir başkası adına bunu terk etmek de rüyadır. Anladınız mı? Yani, o kişiyi, bir ölçü kabul etmek, o kişiyi bir kıstas kabul etmek, yani bu şu anlamda, yani örnek veriyorum, siz abdest aldınız, abdestten sonra iki rekat, iki rekat abdest namazı, sünnetini kılmak istiyorsunuz, bunu yapaca yapacaksınız, ancak etrafınızda birileri var, hani ben yaparsam riya olur, düşüncesi riya olacağı gibi, birileri var, bu birilerin olması da, İşin içine riya karışabilir. Ben yapmayayım demek de riyadır derler alimler. Niçin? Çünkü kişi yapmış olduğu yani adeti üzere yapmış olduğu şeyi yapmasıdır. Ve niyet asıl itibariyle ilk kalbe doğan şeydir arkadaşlar. Sonra bunun içine şeytanın müdahalesi vardır. Hatırlarsanız önceki derslerimizde yine böyle bir soru cevap kısmı, kısmıydı. Bu soru cevap kısmında biz nefsin etkilerinden bahsetmiştik. Hatırlayınız, sahabelerden e, tabiinden birisi diyor ki ben otuz e, kadar sahabeyle tanıştım diyor. Otuz kadar sahabeye denk geldim. Hepsi de e, hepsi de nifaktan korkuyorlardı. Yani münafık mıyım korkusunu taşıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de bu iman olduğunu söylüyor. Yani başka e, haberlerde. Dolayısıyla yani tam aklıma gelmedi ancak doğrusu bir Müslüman sürekli kendini e, kınar, nefsini temize çıkarmaz. Efendim amellerinin e, acizliğinden, efendim kendi kulluğundaki acizliğinden ötürü bir takım kalbine şeyler doğar. Yani der ki ne acaba ben münafık mıyım Allah muhafaza veyahut ben şöyle miyim? Yani çünkü biliyorsunuz Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına Geldiler, e, bu sahabe kimdi, e, Hanzala mıydı? E, diyor ya, e, münafık oldu diye Allah Resulü Aleyhisselatü yanına geliyor, evde çoluk çocuğuyla oynarken, e, çoluk çocuğuyla oynarken bir anda aklına Resulullah geliyor Aleyhisselatü Vesselam. Huzeyfe mi, Hanzala mıydı? Ha, Hanzala doğru, e, öyle bir rahatsız oluyor ki bu durumdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü yanına geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ben münafığım diyor. Veya ben münafık mıyım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin diyor? Çünkü diyor ben e, biz senin yanındayken kalplerimiz huşu içerisinde böyle e, tam bir teslimiyetle bambaşka bir hal üzereyiz. Ancak evlerimize gittiğimizde çoluk çocuğumuza karışıyoruz, gaflete düşüyoruz. Bu sebeple bu sebeple ben, e, ben diyor e, münafık mıyım? acaba diye böyle bir korkuya kapılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun bir iman hali olduğunu söylüyor. Veyahut hatırladığım kadarıyla eğer siz evet eğer siz e, sürekli benim yanımda olduğunuz hal üzere kalacak olsanız gökten melekler iner sizinle musafaha ederlerdi. Şimdi e, bütün bunları dikkate alarak kalbe gelen vesveseyle daha önce hani hatırlattık dedik ki namazda Hinzip isminde bir şeytan insana vesvese verir. Şunu hatırla der, bunu hatırla der, şunu yapacaktın der ve vs. Yani birçok şeyi aklına getirir, onu dünya ve dünyalıkla meşgul etmek ister. Dolayısıyla nefis ve şeytanın bu konudaki tehlikelerini dile getirmiştik. Ancak doğrusu eğer kişi kastederse bile bile herhangi bir ibadetinde bunun adını böyle koyup bunun adını böyle koyup yani hatırlarsanız el amelü bin niyet diyor Allah Resulü ve Selam ameller niyetlere göredir ancak yine bundan önce böyle bir soru olmuştu Muntakın kardeşimiz tarafından mesela bir kişi bir amelle iki niyet yapabilir mi denmişti bu rüya olur mu veya niyeti ifsad eder mi denmişti biz şöyle bir örnek vermiştik dedik ki eğer yapacağı iş yapacağı amel Hüsna ameller içerisinde bir amelse bunu yapabilir. Mesela kişi bir vakit namazını kılarken yanındaki e, herhangi birine, çocuğuna, eşine namazın nasıl kılınacağını öğretme maksadını da beraber güderek e, güterek namaz kılabilir. Veyahut efendime söyleyeyim, e, hac için yola çıkar ancak hac ederken efendim ticari mallar getirir ve bunu pazarlar geldiği ülkeye getirir veyahut e, buna benzer eğer içinde yani Kur'an ve sünnete ters düşmeyecek bir husus olmadığı sürece o amel ondan makbuldur. Yani e, efendime söyleyeyim aynı e, öyle rivayet ediliyor diyorlar ya Hasan ve Hüseyin abdest alırken, Yanlış abdest alan birini gördüler ve ona dediler ki ne bir bakar mısın hangimiz doğru abdest alıyor. Dolayısıyla bu anlamda hem o eylemi yerine getirmek hem de bununla beraber efendim insanlara faydalı olacak işler yapmak gerçekten riya değildir. Ancak doğrusu kişinin amellerini ilan etmemesi daha önce yine bunların bahsi geçti ancak hatırlatalım. Mesela doğru olan kişinin yaptığı salih amelleri, hani bu tevessül bahsinde de geçer. Allah Azza ve Celle'ye mesela vesile ararken veya vesile kılacağımız şeyler bir, onun güzel isimleridir. İkincisi, salih amellerle Yüce Rabbimize tevessül etmektir. Bir, üçüncüsü de birinin başka birinden dua istemesidir. Ancak bizim konumuz ikinci bahis. Yani salih amellerle e, kişinin e, Rabbine yönelmesidir. Mesela, bir kişi yaptığı herhangi bir salih ameli insanlara yayması doğru değildir. Yani insanların yanında yapması, insanların yanında yapması veyahut insanlar yanında yapmadı, gizli yaptı, ancak sonra da bunu açığa çıkardı. Bu, hem musibetle ilgili konularda da böyledir. Musibetle ilgili konularda da böyledir. Hem de kişinin yapmış olduğu salih amellerde de böyledir. Kişinin halini Allah'a arz etmesi gerekir. Mesela diyelim ki aç birini doyurmuştur. E, fakir birini giydirmiştir. Efendim tasaddukta bulunmuştur. Veyahut e, bir gece gerçekten Allah için gözyaşı dökmüştür. Kişi bu amelleri Rabbine arz edebilir ve der ki ya Rabbi ben falanca vakitte senin rızanı gözeterek şöyle bir amel işlemiştim. Eğer sen benim bu amelimden razı isen benim şu işimi kolaylaştır. Veyahut bana şu konuda yardım et. Veyahut beni cennetine koy. Veyahut ateşini bana haram kıl. Ne demek istiyorsa. Bunu yapabileceği gibi aynı şekilde biryanın ifade ettiği in eşkiye hari illallah ben ancak halimi Allah'a şikayet ederim yani kişinin kendi durumunu Allah'a arz etmesidir Ne yani aç kalmıştır harçlıksız kalmıştır borç içerisindedir Efendime söyleyeyim evindeki e, topluma kapalı olan e, kendi evinde sıkıntıları vardır ancak sağda solda bunları yakınmaz Rabbine halini arz eder der ki Ya Rabbi benim başıma şunlar geldi Çünkü bunu insanlarla paylaşması her ne kadar e, her ne kadar e, isyan etme şikayet etme anlamında değilse bile ki biz mümin kuldan bahsediyoruz Biz cahil insanlardan bahsetmiyoruz. Biz sizin gibi ve bilinçli kardeşlerden bahsediyoruz. E, dolayısıyla, bunu insanlara arz etmesi her ne kadar isyan niyetiyle değilse bile e, o musibetten alacağı e, e, ecre zarar verir. Dolayısıyla kişinin amellerini Allah subhanehu teala ile kendi arasında gizlemesi bu hem musibetlerde hem de salih amellerde en doğru olanıdır. Ancak bizim riyadan kastımız gün e, gibi ortaya çıkmış kalbin kastettiği şeydir kalbin vesvese verdiği şey değildir. Ve bu anlamda az önce söylediğimiz hadiste el-a'malu bin niyet dediğimiz ameller niyetlere göredir. Ee, bu hadisleri şerh eden e, ilim ehli demişlerdir ki haklı olmak gibi bir amelde haklı olmak gibi hakta olmak gibi hakta kalmak da önemlidir. Mesela bir insan herhangi bir namazını kılarken Nasıl ki o namaza başlarken salih bir niyet ondan isteniyorsa o namazın başında ortasında sonunda da hatta tamamını bitirinceye kadar ondan istenen budur. O kişinin namazın herhangi bir yerinde kalbine düşecek olan nifak kast edilmesi Allah'la beraber bir başkasını gözetmesi riya olacaktır ve bu ameli ihsat edecektir. Dolayısıyla Şeytanın insana musallat olması, kalbine vesvese vermesi ve bu anlamda e, onunla verdiği mücadele e, buna riya denmez. Çünkü ashabta bunun örnekleri oldukça fazladır, oldukça fazladır. Dolayısıyla kalplerimizi de temiz tutmak gerekir. Daha önce taksim yaptık dedik ki e, nefsi, emmare, e, nefsi emmare, nefsi levame ve nefsi mutmainne diyerek nefsi ve onun şekillerini, onun hileli düzenini hangisinin ne olduğunu ifade ettik ve bu anlamda da şeytan insandan ümidini kesmez, riya yapmadığı bir şeyde sen ona riya karsın diyerek onu salih amellerinden alıkoymak ister. Ben bu sözü çok tutmuştum. Kimden okuduğumu hatırlamıyorum ama bir amelin Allah rızası için olması gerek. Bir ameli İnsanlara gösteriş için yapmak nasıl ki riyaysa, birilerinin varlığından ötürü o ameli terk etmek de riyadır. Dolayısıyla genelde kalbe ilk doğan şey, e, riya olmuyor ancak sonradan şeytan aleyhün bunu engellemek için riya e, burada işin içine karışıyor. Riya çok gizlidir. Dolayısıyla kişinin buna karşı dikkat etmesi, gerekir. Yani şu an kimse yok mesela benim evimde. Ben gerçekten örnek veriyorum. Diyelim ki de burada şu an salih amellerde bulunabilirim. Ancak sonra da bunu itiraf etmeye başlarım. Gerçekten bu o ameli zayi etmektir. O amele zarar vermektir. Yani dolayısıyla bunların kapalı kalması, kişinin halini Allah'a arz etmesi en doğru yoldur. Evet, bilmiyorum soru var mı arkadaşlar. Ben bu Azeri kardeşleri zor okuyorum. Evet, evet. Yalnız mesela Mekke müşrikleriyle benzetmeler yapıyorlar yani bazı arkadaşlar. Sizin konuşmanıza ben bakıyorum da. Ee, he tamam sesli sorursanız ben severim inşallah. Hani Şey Suresi'nde neydi onun adı? Ee, e, bu Allah Alem Zumer Suresi 2-3. ayet. Hani diyor ya biz onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Bunlar da aynı şeyi söylüyor diyorlar. Ancak onlar itikaden de onlara ilahlık vermişlerdi arkadaşlar. İtikaden de o taptıkları putları ilah sayıyorlardı. Bunun karıştırılmaması gerekiyor. Günümüz insanların cehaletini görmek gerekiyor. Allah en doğrusunu bilendir. Buyurun, muntakim kardeş. No, oh. no, no. bu için bu açık bir, bir e, şifr sözü, kifr olmadığı için e, insanlara hala siz yaklaşmak lazım ve Bu Mesela adamın yorulduğunu fark ettim. Bilmiyorum. Yani İbrahim kardeşim sabaha kadar konusunu dinlemek isterim de biraz boğazı acır sonra boğazına rahatsızlanır diye endişe ederim. Yani onu da endişe bile belirteyim. İbrahim kardeşim yani ben boğazının biraz kardeş olduğunu ibadet olması için nasıl tazim gerekiyorsa kalbi, kalbi tasdik gerekiyorsa, onu yüceltme gerekiyorsa ibadet haline için. Mesela müşriklere, müşriklere, şey, tilafıklara Allah kafir diyor. Niye? Çünkü kalben tazim etmedikleri için, yaptıklarını kalben benimsemedikleri için. Buradan da anlaşılır zaten diyor. Yani kalben tazim gerekir diyor. O yüzden her itaattır, ibadet değildir. Hani mesela işte Tavgut'a ibadet etti, Tavgut'a itaat etti ve ibadet etti diyelere bir cevabı veriyor. O itaati, ibadet şeklini alması için diyor tazim şartı vardır diyor. Yani tazim ediyorsa, yüceltiyorsa yani sözlerine karşı çıkmayacak e, şeklinde diyor algılayıp onu diyor büyüterek, büzelterek yani bir kemalis gibi mesela. O şekilde yemin ederse diyor bu kişi diyor püfre girer. O şekilde diyor itaat edersen küfre girer diyor. Ama bu şartlar arasında diyor, tazim yoksa kalben onu benimseme yoksa bu diyor küçük şükür, İslam milletinden çıkartmaz diyor, vesselam, vesselam aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat alhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resuline Muhammed ve ala el-i Muhammed ee, inşallah ben sadece birkaç kelime söyleyeceğim, mazeretim makbuldur inşallah Musa bir de sağ olsun dile getirdi ben sadece o bir sohbet oldu ve sorulan soru üzerine mesela kurban meselesi işte oğluna işte kurban olayım sana denmesi gibi ben burada bazı hocalardan bu lafsı kullanmanın doğru olmadığını da doğrusu işittim ancak ben katılmıyorum ben buna katılmıyorum çünkü kişi kişinin niyeti önemlidir. Belki de şunu ifade edersek bu ortaya çıkar. Yani demin Muntakim kardeşinin söylediği gibi haydi babanın evine sözü birkaç anlama geleceği için istihzan dediği yani toplumun ihtiyaç duyduğu veyahut maslahatı gerektiren halin ortaya çıkması gerekir. Yani bu sözle neyi kastetti? Mesela ben şöyle bir tartışmaya şahit oldum. İki kişi yanıma geldi. Dedi ki birisi bu adam yemin etti ve yeminini yerine getirmiyor dedi. Bir diğeri dedi ki, hayır dedi, ben dedim ki yemin ederim ki bu böyle. Ben dedim ki diyor, yemin ederim ki bu böyle. Yani ben diyor, yemin etmedim, yemin ederim ki dedim. Ya da yemin ederim bu böyle dedim diyor. E Türkçe'de siz ne anlıyorsunuz? Yemin ederim, yemin etmek olarak anlıyoruz. Yani yemin ederim, yaptığı tevili görün, yaptığı tevil. ...yaptığı tevil şu... ...ben yemin ederim dedim diyor... ...yemin et, etmedim ki diyor yani... ...dolayısıyla... ...Türkçe'de... ...bunların ne manada kullanıldığının... ...ortaya çıkartılması gerekir... ...ve bütün diller için de bu böyledir... ...biz Müslümanlar da... ...lafzi olarak herhangi bir şirke veya küfre düşmemek için... ...buna dikkat ederiz... ...ancak ben sözü uzatmayacağım... ...doğrusu demin Musa abinin söylediği gibi... ...biz gerek şirk olsun... ...şirki itikadi olarak ve ameli olarak birbirinden ayırırız. Nifağı aynı şekilde itikadi olarak e, ve ameli olarak ayırırız. Küfürü aynı şekilde itikadi olarak, ameli olarak e, birbirinden ayırırız. Ancak gelelim anam babam sana feda olsun sözüne. Demin kardeş, Abdülmuntak'ın kardeşi iyi söyledi. Oku atacağı zaman sağda e, anam babam sana feda olsun at demesi gibi. Veya Ebu Bakır söyledi diyorsunuz. Ancak ben diyorum ki kişileri şirke düşüren şey kalbin halleridir. E, kalbin e, ortaya koyduğudur. Mesela İbni Hazm, şunu açıklayalım inşallah daha iyi anlaşılır. İbni Hazm rahimahullah e, sevgiyi dörde ayırıyor. Dikkat ediniz. Sevgi diyor, dört türlü sevgi vardır diyor. Bunlar da kalbin halleridir biliyorsunuz. Bir, Allah için e, Allah'ın sevdiğini sevmek. Birincisi Allah'ın sevdiğini sevmek. Yani Allah Subhanahu ve teala Enbiya'yı sevmiştir biz de severiz. Yani Allah Azze ve Celle sevdiğini haber verdiğini sevmek imandandır. Dolayısıyla enbi'ayı sevmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiştir. Ashabı sevdiğini haber vermiştir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin sevdiğini biz de severiz. İşte efendim Harameyini sevmiştir biz de severiz. Dolayısıyla bu Allah'ın sevdiğini sevmektir. Bir diğer sevgi de Allah için sevmektir. İlkinden farklıdır. Niçin? Çünkü ilki Allah haber verdiği şeyleri sevilir. Ancak, mesela ben sizi Allah için seviyorum. Ancak Allah sizi seviyor mu ben bunu bilmiyorum. Ya da siz Allah beni seviyor mu bilmezsiniz. Ama Allah için seversiniz. Bir insanı takvasından ötürü seversiniz. Güzel ahlakından ötürü seversiniz. Cömertliğinden ötürü seversiniz. Tabi bu sevgide sizin ölçünüz o kişinin Ortaya koyduğu İslam'a uygun meziyetlerdir. Yani Allah'ın hoşuna giden, Allah'ın razı olduğu amelleri yapması hasebiyle siz onu seviyorsunuzdur. Bu da Allah için sevmektir. Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah için sevmek. Üçüncüsü, üçüncüsü ise fıtri olan sevgidir. Fıtri olan sevgi nedir? Kişinin annesini, babasını, kardeşini, arkadaşını, çocuklarını, eşini sevmesidir. Bu fıtri bir sevgidir. Dolayısıyla İbn Hazm diyor ki bu diyor Allah'a kulluğa engel teşkil etmediği sürece meşrudur. Allah'a kulluğa engel teşkil etmediği sürece meşrudur. Aynı o Tevbe suresinde dediği gibi yani diyor ya sizi bazen eğer oğullarınız, mallarınız kesik keserde uğramasından korktuğunuz ticaretiniz size Allah ve Resulünden daha sevimliyse diye ve ahire, e, devam ediyor ayet. Dolayısıyla ya da Allah Resulü sallallahu diyor ki sizden birisi diyor ben ona babasından, kardeşinden veya çocuklarından daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz demesi gibi. Dolayısıyla bu sevgide bir şerh var. O da nedir? Allah'a kulluğa engel teşkil etmediği sürece fıtri olan sevgi. Demek ki Allah'a kulluğa engel teşkil etmiyorsa böyle bir sevgi türü de mübahdır. Ancak mübah olmayan hangisidir? Allah'tan, e, Allah'ta, yani Allah yani Allah'a kulluğa engel teşkil eden sevgidir. Yani e, cihada çağrıldığı zaman eş ve çocuklarını bırakmamasıdır. Ya da dahiye abdul dinar abdul ve abdul dirhem e, dinarın ve dirhemin kulu olmamaktır. Yani onların onlar yüzüstü sürünsün diyor Aleyhisselatü Vassalem. Ya da bunun kulu olmamaktır. Yani kişi Efendim Fıtri olarak sevmesi gereken bir şeyi Allah'la arasına kulluk, eğer kullukta engel teşkil ediyorsa böyle bir sevgi mübah değildir. Ben bu kısma geri geleceğim. Dördüncüsü ise Allah'la beraber birilerini sevmektir. Yani birilerini Allah'ı sever gibi sevmektir. Dikkat edin ilk iki sevgi mübahtır, meşrudur. Üçüncü sevgi türü ise az önce düştüğümüz şerhle beraber meşrudur. Dördüncü sevgi türü ise haramdır. Yani birilerini Allah'ı sever gibi sevmek haramdır. Dolayısıyla şimdi söyleyiniz yani bir kişiyi eğer kendi çocuğuna sana kurban olayım diyorsa ve bundan kasıt onu Allah'ı sever gibi bir sevgiyle sevmiş sevmekse, Allah'a kurban olduğum gibi sana kurban olmaksa veya böyle bir şey itiraf ediyorsa doğrudur bu şirk olur. Ancak burada ona olan sevgiden ötürü muhabbetini dile getirme, getirme maksadı ile ve demin dediğimiz gibi yani bir toplumun lugatında kastettiği şey açıkça ortadadır. Burada herhangi bir kulluğa engel teşkil eden ölçüde bir sevgi değilse bu. Kişinin böyle bir sözü sarf etmesinde herhangi bir sakınca görmemekteyim. Dolayısıyla e, o zaman şeyi nereye koyacaksınız? Üzerinde oynarız o zaman. Kişinin Malı için ölmesi şehittir. Şehittir diyor Aleyhisselatü Vesselam yani malını korumak için. Ne diyeceğiz o zaman buraya? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirktir demesini mi bekleyelim? Yani Allah Resulü Vesselam malı için e, ölen e, müşriktir mi demesini bekleyeceğiz? Yani gerçekten doğrusu bu böyle değildir. Ancak kişi o malı hayatının merkezine koyarsa, onu Allah'ı sever gibi severse, onu efendime söyleyeyim, onun etrafında dönerse, elbette ki bu haramdır. Kişi annesine, babasına size kurban olayım demesi de, yani ben anladığım Allah'ın izniyle acizane e, araştırmamda, demin dedim ki, hatta size söyledim dedim, lafızlara çok dikkat etmek lazım, şer'i kavramlara dikkat etmek lazım. Ancak ben bu konuda bunların böyle olduğunu e, düşünmüyorum. Kişi kalben, kalben Allah'ı sever gibi sevmişse, veya fıtri olan sevgisini Allah'a kulluğa engel olacak ölçüde tutmuşsa bu anlamda yine kişiye bu sevgi meşru değildir. Ancak ondan önce söylediğimiz Allah için sevmek ve Allah'ın sevdiği Allah'ın sevdiğini sevmek imandan olan sevgi türleridir. Allah en doğrusunu bilendir. Evet. Ben mikrofonu bırakacağım. Yazılanları ondan sonra okuyacağım inşallah. Sesim de iyi değil zaten. Allah sizlerden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.